Tarihten ibret almayanlar tarihe ibret olurlar yaz getirdim kenarına. Tarihi okuyup da ibret almayanlar istikbal için ibret olurlar. Hani Romalılar, hani Fenikeliler, hani Mısırlılar, hani Hitler, hani Şah, hani Padişah ne oldular? Bir kısmı bize ibret oldu. İyilikte ibret oldu, önder oldular, bazıları kötülükte bize ibret oldular. Onların yaptıklarını yapmayalım ki fenalar düşmeyelim diyor. En mühim mesele İstiklal'e gitti mi o gündeki de Cuma namazı kılınmaz. Hür değil İslam Hürriyeti evreler. Ama hür ama nefsinin hürriyeti değil. Ruhi sultanın hürriyetidir. Nefsin mahkumiyidir. Nefsine kul değil Allah'a kul olup hür olacaksın. Caimdin oynarlar, ifetinle oynarlar, ne oynarlar. Bir şey söyleyeceğim de şey kimciğim dersin. Bir kadın bana geldi kitapçıyım ben burada biliyorsunuz. Bir kadın geldi bir Kur'an-ı Kerim getirdi bana. Kur'an-ı Kerim'in bir 3-4 cüzü yok baş tarafında. Dip tarafı yok ama baş tarafından böyle lağeten koparılmış musaf böyle. Sayfaları çıkarılmamış, yırtılmış böyle. Eşhedü billah, bak bakan Muhammediyet değil. İlmet için söylüyorum size. Çünkü Allah'ın şeyi bu, adetullah böyle. Dinle, defterin kenarına yaz. Beni tanıyanlar bana asi olurlarsa, beni tanıyanlar bana asi olurlarsa, Beni tanımayanları onların başına musalla ederim diyor Hz. Allah. Bir daha söyleyeyim kavrayamadım galiba. Beni tanıyanlar bana asi olurlarsa Beni tanımayanları onların başına musalla ederim diyor Hz. Allah. Bir daha söyleyeyim olmadı. Beni tanıyanlar bana asi olurlarsa, isyan ederlerse Beni tanımayanları onların başına musalla ederim diyor Allah. Allah bu musallatı bana yaptırır mısın dedi. Dedim ki bu musab, yani ikmal mi diyeyim bende parça musaf yok. Daha güzel misafalar var şimdi burada yeni misafalar, iyi basılmış ona. Yok onun için değil dedi. Bunu bu şekilde bu misafaya yaptıracaksınız bana. Neden? Bir ümidim bunda. Hayrola ben Fethiye'liyim dedi. Fethiye'liyim. Fethiye nerede oluyorsunuz değil mi? İstanbul'da Fethiye var, orası değil mi? Fethiye. Eğe, Eğe tarafında. Ben Fethiye'liyim dedi. Düşman geldi bizim emlaketimize, biz kaçtık. Çünkü Allah'a asi olanlar düşmana karşı duramazlar. Bir daha söyleyeceğim, geçemeyeceğim. Allah'a <gülüyor> asi olanlar düşmanlar karşı duramazlar. İsterse kum kadar çok olsunlar. Hülagü Han geldiği vakit Bağdat'a bir Tatar askeri, Mu'a askeri geliyor, kafir onlar. O Müslümanlara Müslümanlar azmışlar diyeceğine. Cühid-i diyor ki, Ezan-ı Muhammediye okunduğu vakitte, Ezan-ı Muhammediye okunduğu vakitte, Bağdat sokaklarınla naysisleri kesilmiyordu. Dinlemiyorlar ezanı yani, fi zamanına olduğu gibi. Hem de Müslüman evlerinde, bırak sen şimdi la dinileri filan. Benim la diniyle camiye işim yok. Bugün camide olanlara konuş, hitap ediyorum ve onların ehvalini söylüyorum. Ne radyosunu kapatıyor Müslüman, ne televizyonunu kesiyor. Ezan okuyor bir tarafta. Çinçin söylüyor. Aynı. Ezanlar okunurken Müslümanlar naylarını kesmezler, naylarını tutulmazlardı, nay salıyorlar o sorun. Allah, kavm-ül su tüfanı, kavm Muhammed'e ateş tüfanı verdi. Benim üzülüm değil, Cüneydi Bağdadi'nin sözü, seyyid Taif'e, seyyid Taife'de Geliyordu Tatar askeri, Müslümanlar böyle 30 tane 40 tane bir yerde, ''Durun burada, kılıcımı almamışım. ben kışlıya gidip kılıcımı alayım, sizi keseceğim.'' Hepsi böyle Müslümanlar bitiriyorlar, böyle geliyor, 20'sini 30'unu kesiyor. Aynen böyle. Bu nereye kadar devam etti biliyor musun? Ferductüne, atlar Hazretlerin katına kadar, şehadetine kadar. O beni Allah şehid oldu. İşe ne gidiyor musun Ne kadar çok olursan o. Hatta korkmuyor musun? Çünkü Allah, Allah kulun gözünde kulu. Ya aslan gibi gösteriyor, ya fare gibi gösterir. İstil muharebesinde düşmana baksın biz halvendenlere. Ya bizim musun arkadaş Süleyman Efendiye? Sen kulu sarbinde. Sen benim gibi bir adamsın, mısın ya? Sen niye korkuyor? Sizin oradan dağlılar geldi diyormuş. Kafalarla sarıklar böyle sakalları böyle. Zulümler yani. Allah öyle gösteriyor. Baktı. Müslüman açıları karşısında aslan gibi görüyor. Müslüman da kafireyi fareye görüyor. Bunun tersi de olur. Balkan muharebesinde Müslümanları Bulgarlar fare gibi gördüler. Az kalsın da buna giriyorlardı. Zulümden, isyandan, nisyanlar Allah benim sağlık kıldı. Diyoruz. Hatta Rahmet Ekaddes Hazretlerinin adetullah budur. Söylediğim gibi. O şimdi katan atıyor bana. Biz kaçtık oradan. Kaçtık. Hicret, muhacere. Kalırsan felaket olabilir. Niye, neyine? Her şeyine olabilir. Hep oldu bunlar. Sen unuttun. Sana unutturdular. Sen unuttun. Sen kitaplarda okumuyorsun. Düşmanların hala okuyorlar ve kurtululuyorlar. Sana hazırlanıyorlar yani. Senin haberi yok bir şeyden hiç. Kaçtık oradan. Sonra Allah ne oldu? Kahraman ordularımıza muzafferiyet verdi. Düşmanı attılar Deniz'e. Biz de Memleketin Zula Fethiye'ye döndük. Döndük, ben helada bu Kur'an'ı buldum. Zira bunu ne yaptık? Kur'an'ı helaya koymuşlar, oradan yırtıp yırtıp taharef yapıyorlardı. Ve onları ben orada topladım, sardım sarmalılar diye Bunu alacağım, benim kurtulsun bundadır efendim. Bunu ben öldüğüm vakitte basit edeceğim, kabrime koysunlar. Allah belki bu amelinden dolayı beni affederdir. Vallahi ve lillahi böyle çok olur. Bu ne yine söyledim yani bu hadise ona olursa olmaz demiyorum yani sana da olabilir demek istiyorum tekrar ediyorum tarihte ibret almayanlar tarihe ibret olurlar.